2019, numaralı konu, İranlı bir casusun ashabın vasıflarını Rüstem'e anlatması, evet, İran ordusu kumandanı Rüstem Necef'e gelince, İslam ordusunun içine bir casus gönderdi, o sırada İslam ordusunun karargahı kadisiyeydi idi, Rüstem'in casusu İranlılardan kaçarak İslam ordusuna sığınıyormuş gibi davranarak İslam askerlerinin arasına girdi, İslam askerlerinin her namazda misvak kullandıklarını ve namazdan sonra da herkesin yerine gittiğini gördü, casus bir müddet ded kaldıktan sonra bir fırsatını bularak Rüstem'in yanına döndü ve gördüklerini anlattı. Rüstem ne yediklerini bile sordu. Casus içlerinde bir gece kaldım. Yemin ederim ki bir şey yediklerini görmedim. Fakat hepsinin elinde bir ağaç dalı vardı. Akşam yatarken ve sabah olduğunda onu emiyorlardı dedi. Rüstem ordusuna hareket emri verdi. Kala ile Atik arasında İslam ordusuyla karşılaştı. O esnada Saad bin Ebi Vakkas'ın müezzini sabah ezanını okuyordu. Rüstem askerlerine atla binin diye emretti, niçin binelim, dediler, Rüstem, görmüyor musunuz, bir hareket var, dedi, casus, bu hareket namaz içindir, dedi, Rüstem, sabah bir ses duymuştum, Ömer bu köpekleri toplayıp akıl veriyor, diyerek ordusunun yerini değiştirdi, iki ordu bir daha karşılaştı, müezzin namaz için bir ezan daha okudu, Rüstem ezan sesini duyunca, Ömer benim ciğerimi yedi, dedi.